614. konu, Hazreti Ömer'in, kamçısıyla vurduğu Seleme'den helallik dilemesi, İyas bin Seleme'nin babası şöyle anlatıyor, Hazreti Ömer bir gün çarşıdan geçiyordu, elinde de kamçısı vardı, onunla elbisemi çekiştirerek, kenara çekil, yolu kapatıyorsun, dedi, bundan bir sene sonra yine bir gün karşılaştık, bana, ey Seleme, hacca gitmek istiyor musun, dedi, ben de, evet, dedim, bunun üzerine elimden tutup evine götürerek bana altı yüz dirhem verdi ve, bunu haç masrafların için harca, şunu da bil ki ben bu parayı sana, vurduğum o kamçıdan dolayı veriyorum, dedi. Ben, ey müminlerin emiri, ben onu çoktan unutmuştum, dedim. Hazreti Ömer, bense hiç unutmadım, dedi.